1936 numaralı konu, Sariye ve ordusunun Hazreti Ömer'in sesini duymaları. Hazreti Ömer bir ordu gönderdi. Sariye'yi de kumandan tayin etti. Hazreti Ömer Medine'de hutbe okurken aniden, hutbe arasında, ''Ey Sariye, dağ!'' diye üç defa bağırdı. Aradan bir müddet geçince, Sariye'nin elçisi Medine'ye geldi. Ömer ona durumu sordu. ''Elçi, ey müminlerin emiri, biz mağlup olmuştuk. Bu durumdayken, ey sariye, dağ, diye bağıran bir ses duyduk, bu söz üç kere tekrarlandı, Bir sırtımızı dağa dayadık, bu sefer düşmanı Allah Teala hezimete uğrattı.